Kapalı mıymış? <gülüyor> Esselamu aleyküm <gülüyor> ve rahmetullahi ve berekatühü. Kardeşlerim, bugünkü okuyacağım kitabın adı İslami açıdan müzik ve teğanni adlı Abdullah bin Abdulhamid el-Esheri'nin bir risalesi. Kuraba Yayın Evinden yine her zamanki gibi inşallah günümüzün afyonu olan bu müzik hakkındaki dinimizin bizlere emir ve nehiy bakımından önemli bilgiler vereceği ve bizim de amel edeceğimiz bir bilgi yumağı olur. Ön söz Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a salat ve selam, Resullerin sonuncusu Allah'ın Resulü Muhammed'e, onun temiz ailesine, nurlu ve uğurlu ashabına, kıyamet gününe kadar tek olan Allah'a inanan ve onun yolunda mücadele eden dostlarınadır. İnşallah. Şeytan ki ondan Allah'a sığınırız ve askerlerinin kullarını saptırmak ve beldeleri fesada uğratmak için kullandığı en büyük araçlardan biri şarkı ve müziktir. Bu, şeytanın Allah'ın kullarını saptırdığı ve doğru yolundan çıkardığı vasıtaların en büyüğüdür. Şarkı ve müzik şeytanın virtlidir. Virt, her zaman söylenen ve tekrar edilen şeydir. Bunlar kulun kalbinde Rahman'ın verdiğiyle asla bir araya gelemezler. Ne zaman birisi kalbe yerleşirse öbürü yok olur. Çünkü onlar bir araya gelemeyen zıt kutuplardır. Şarkı ve müzik kalplerin hastalanmasının, katılaşmasının, Rahman'ın sözünü dinlemekten kaçınmanın ve ayetlerden ve zikir hakimden etkilenmenin en büyük etkilenmemenin en büyük sebebidir. Aynı zamanda kalbin imandan yoksun olmasının, şeytanın yollarını açmanın, Rahman'ın yolundan alıkoymanın ve akıbetin kötü olmasının da nedenidir. Böyle bir sondan Allah'a sığınırız. Namazın zıttıdır. Çünkü namaz Kötü ve iğrenç şeylerden men eder. Şarkı ve müzik ise onları emreder. Şarkı taraftarı olan kimse, Yüce Allah'ın gösterdiği doğru yolu takip edemez. Bunlardan dolayı İslam, şarkıyı ve onunla ilgili şeyleri büyük zararlarından dolayı haram kılmıştır. Selefe, Allah onlara rahmet etsin, mensup ariflerden biri şöyle demiştir. Sema, yani şarkı dinleme, bazı kimselerde nifak, bazı kimselerde inatçılık, bazı kimselerde yalancılık, bazı kimselerde günahkarlık ve bazı kimselerde de ne dediğini bilemezlik meydana getirir. En fazla ortaya çıkardı ise suretlere aşık olma ve iğrenç şeyleri beğenmedir. Müzik dinlemenin alışkanlık haline getirilmesi, Kur'an'ı kalp için ağırlaştırır. Özellikle onu Kur'an dinlemeye isteksiz hale getirir. Eğer bu nifak değilse nifakın hiçbir aslığı yoktur demektir. Şeytan, Yahudi, Hristiyan ve onların peşinden giden askerleri şarkı ve müziğin insanların akıllarına hakim olmadaki büyük etkisinden dolayı hemen işe girişip bütün çeşitleriyle özellikle İslam ülkelerinde uluslararası iletişim araçlarının kontrolü altına aldılar. Oralarda korkunç miktarda şarkıcı, besteci ve gürteci görevlendirdiler. Onları para, içki, nefsiye hoş gelen şeyler ve dünya hayatının süsü olan başka şeylerle aldattılar. Milletlere, İslam'a ve Müslümanlara karşı gayelerine hizmet edecek şekilde yön verdiler. Sonunda kalpler hastalandı, ruhlar bozuldu. Küçük büyük herkes herhangi bir sınkıntı duymadan veya utanmadan her zaman ve her yerde bu şarkıları tekrar eder oldular. Şarkılar, nice inkacı düşüncenin İslam birliğiyle çatışan bölgesel ve etnik gürültülerin yayılmasına, gençler arasında pek çok bozukluğun, ahlaksızlığın ve istikrarsızlığın yayılmasına sebep olmuştur. Nice şarkı, genç kızların, insan kılındaki canavarların pençesine düşmesine sebep olmuştur. Daha niceleri. Öyle ki şarkı ve müzik insanların dünyasında günümüzde su, hava ve besin gibi önemli bir hale gelmiştir. Bundan dolayı ey Müslüman kardeşler! Şarkı ve müziğin hükmünü açıklamak amacıyla kitap, sünnet, ve alimlerin sözlerinden toplayarak bir risaleyi hazırlamaya çalıştım. Ve ona şarkı ve müzik eğlence midir yoksa tehdit midir adını verdim. Bu kitabı ümmete nasihat etmek ve küçük büyük çoğu kimsenin bulaştığı ve onda bir sakınca görmedikleri bu büyük kötülükten sakındırmak için yazdım. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam ötekine gelince o alaca siyahtır. Tepesi aşağı duran testi gibidir. Ne iyi tanır ne de kötüyü reddeder. O yalnız içine işleyen heva ve hevesini bilir demiştir. Yüce, her şeye gücün yeten ve cömert olan Allah'tan adımlarımızı doğru attırmasını, bize akıl ve anlayış vermesini ve bu kelimeler vasıtasıyla mühüllenmiş kalpleri ve sağır kulakları açmasını diliyorum. Onun bunlara gücü yeter doğru yola ileten O'dur. Ebu Muhammed Abdullah bin Abdülhamid bin El Abdülmecit El İsmail Eseri Muharrem 1422. Amin. Şarkı Bir şiir, nesir veya ona yakın bir şeyle sesi yükseltmek, uzatmak, devam ettirmek, makamlı ve veya mekamsız defalarca tekrar ederek eğlendirmek veya göstermektir. Bu, müzikle birlikte veya müziksiz olabilir. İbnül Esir şöyle der, sesini yükselten ve onu devam ettiren herkesin sesine Araplarca şarkı denir. Müzik, Yunanca bir sözcüktür. Ud, keman, tambur, klarnet ve benzeri gibi çeşitli çalgı aletlerine verilen attır. Ee, bilmiyorum. Herkes öyle mi? Ama herkes öyleyse ben bir gireyim çıkayım. Hep evet, Kesildi mi? Şimdi nasıl? Şimdi iyi mi? Ee, burada gidiyor görünüyor ama. Talebe ses kesildi mi? Ama burada gidiyor gözüküyor. Nasıl yani? Gidiyor gözüküyor da. çıkayım mı? Geldi mi? Aleykümselam Abdullah. Hoş geldin. Allah Allah. Ben de soruyor ama Tamam neyse bakalım. Ayrıca müzik melodileri oluşturma, sıralama, sesleri uyumlu hale getirme armoni sanatıdır. Şarkı ve şarkı söylemek de müzik demektir. Müziği meslek edinene de müzisyen denir. Şarkının dindeki isimleri. Şarkıya din alimleri ve imamları tarafından birçok isim verilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Eğlence, boşa vakit geçirme, boş söz, boş, geçersiz, değersiz. Yalan, boş şeyle oyalanmak, ıslık çalma, el çırpma, zinar rüdyesi, şeytanın sesi, şeytanın kavalı, şeytanın Kur'anı, şeytanın müezzini, nifak çıkaran, yetiştiren, ahmak ses, yalancı rezil ses gibi isimler verilmiştir. Şarkının terk üzerindeki etkileri Fıskı, fücuru, hayasızlığı ve edepsizliği emreder. Haram kılınan şeyleri süsleyip güzel gösterir. O doğrudan doğruya haramları işlemeye sevk eden bir araçtır. Nefsi, şehvetleri yerine getirmeye kışkırtır ve bundaki etkisi kesindir. İnsanın şahsiyetini, adaletini ve saygınlığını kaybettirir. Aklın ve imanın güzelliğini ve yüzdeki nuru yok eder. İnsanın nefsindeki şeytani durumları güçlendirir. Kalbi oyalayarak Kur'an'dan ve yüce Allah'ı zikretmekten alıkoyar. Kalbi köreltir. Kalp hiçbir iyiliği ikrar edemez ve hiçbir kötülüğü inkar edemez hale gelir. Kulu facillere ve kafillere benzemeye sevk eder. ve toplum için İlahi cezaların sebeplerinden bir. Şarkının çeşitleri. Dinde şarkı iki çeşittir. Mübah olan şarkı, haram olan şarkı. Mübah olan şarkı. Bu sesi yükselterek eğlence ve müzik aletleri olmaksızın şarkı söylemektir. Ancak bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Şarkı sözünde Allah'a ortak koşma, ahlaksızlık, Müslümanları yerme, yabancı kadınlar övgü ve kur yapma olmamalı. İçkilerden bahsetmemelidir. Tamam. Ayrıca şarkının yabancı erkeklerin dinlediği buluğu çağına gelmiş bir kız veya kadın tarafından ister karşılarında ister perde gelsinlerden söylensin fark etmez. Söylenmesi... Farz olan bir ibadeti yapmayı engellememesi ve kişinin yaptığıyla meşhur olacak kadar onunla uğraşmaması da gereklidir. Mübah olan şarkı çok çeşitlidir. Bunlarını şöyle sıralayabiliriz. 1- Yolculukta söylenen şarkılar, hida, develeri sürmek ve yolculuğun verdiği zahmet ve sıkıntıyı giderip rahat bir yolculuk yapmak için söylenen kısa şarkılardır. İki, iş ve çalışma esnasında söylenen şarkılar. Çalışırken söylenen ilahi marş ve şarkılardır. Söyleniş sebebi çalışmaya sevk etmek, çalışma ve iş sıkıntısını hafifletmek, gayrete getirmek, zihinleri dinlendirmek ve işlerin verdiği sıkıntıyı giderip onları aktif hale getirmektir. Savaşta söylenen marşlar, asker ve mücahitleri savaşa teşvik için söylenir. 4- Annenin beşikteki çocuğunu sustırmak veya uyutmak için söylediğin dinliler. 5- Kadınların düğünlerde, sünnet merasimlerinde, gurbete çıkanın ve yolcunun döndüğünde ve bayramlarda def dışında çalgı aleti olmadan söyledikleri şarkılar. Bu defin zilleri olmamalıdır. Defi sadece kadınlar kullanır. Erkeklerin için hiçbir zaman ve hiçbir yerde def kullanmalar caiz değildir. Hakkında usat bulunan şeylerin daha fazla genişletilmemesi gerekir. Ve haram olan şarkı. Yukarıdaki şarkıları taşımayan her şarkı haramdır. Şarkının bu türünü şarkı sanatından anlayan ve bunda uzmanlaşan benim benimseyip icra ederler. Her şarkıda Şarkı, çalgı türlerinden herhangi biri yine bir söz, bir farz edadan alıkoyma, kadının erkekler tarafından dinlenmesi, meşhur oluncaya kadar şarkı ile ilgilenme, şarkı söyleme karşılığında ücret alma ve lavbaliye çağırgan günahkar kişilerin melodilerini söyleme gibi halam kılınan şeyler vardır. Aleykümselam. Dine göre bunların hiçbiri caiz değildir. Çünkü bunda Yüce Allah'ın rızasından ve zikrinden alıkoyma ve insanın yaratılış gayesinden uzaklaşması vardır. Bu yaratılış gayesi tek olan ve orta olmayan Allah'a kulluk etmektir. Çünkü insan başboş olarak yaratılmadı ve göz ardı edilmedi. O Yüce Allah'ı billemek ve O'na kulluk etmek için yaratıldı. Kulluk bu tür şarkılarla asla bir araya gelemez. Şimdi Yüce Allah'ın izniyle Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden, Salih Selefinin sözlerinden, uyulan dört mezhebin alimlerinden ve başkalarından şarkı ve müziğin haram olduğunu bildiren delilleri zikrede zikredeceğiz. Yüce Allah'ın kitabından şarkı ve müziğin haram olduğunu bildiren deliller. 1. Yüce Allah kitabında şöyle buyurmuştur. İnsanlardan kim var ki bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için laf eğlencesi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Lokman 6 Bu ayetin tefsiri şarkı ve bütün çeşitleriyle çalgı aletlerinin hayal olduğuna delaleti hakkında geniş Bilgi için ıhraq ve alleme ve muhakkılık araştırmacı Ebu'l-Fat Şehabettin el-Alusi'nin Allah ona rahmet etsin, ruhul ma'anisi. Bu zat, ayetin tefsirini yaparken uzun açıklamalar yapmıştır. Ayetin şarkıyı ve yasak olan bütün çeşitleriyle çalgı aletlerini haram kıldığını açıklamış Selefi müvessirlerin ve fakirlerin sözlerinden Deliller getirmiştir. Fakih sahabe Abdullah bin Mesud radıyallahu anha ayetteki levhel hadisinin ne olduğu sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. Kendisinden başka ilah olmayana yemin edelim ki bu şarkıdır. Bu sözünü üç defa söylemiştir. Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anha ise ayet Şarkı ve benzerleri hakkında indi denmiştir. İbn Ömer ve C İbn Ömer ve Cabir bin Abdullah da Allah hepsinden razı olsun böyle söylemişlerdir. Bu dört kişi sahabenin büyüklerindendir ve kesin olarak lehvel hadisinin şarkı olduğu görüşünde diller. Sahabinin tefsirinin muhtebel olduğu usulde kabul edilen şeylerdendir. Sahabiler Herhangi bir tefsizde icma ederlerse onların icmai delil olur. Çünkü onlar Kur'an'ın içine tanık olmuşlardır. Sahabe ve tabi'in levheli hadisin şarkı olduğunda icma etmişlerdir. Lehvel. Onların görüşüne itiraz edilip edilmediği bilinmemekle birlikte herhangi bir itiraz da görülmemiştir. Bu görüşte olduklarını söyleyen tabilerden bazıları şunlardır. Mücahit. İkreme Mekul, İbrahim el Nihai Atay el Horasani El Hasan el Basri Said bin Jubeyr Katada bin Daame, Meymun bin Mihran Habib bin Ebi Sabit Amr bin Şaib Abdul Melik bin Cüreyh ve Said bin el Musayyeb Allah hepsinden rahmet etsin. Bu 13 tabi bu ayetteki lehvel hadisi şarkı diye laf etmiştir. Bunlara herhangi birisi karşı çıkmamıştır. Hafız İbn Kesir ayetin tepsiinde şöyle demiştir. Hüce Allah, mutlu olanların yani Allah'ın kitabını rehber edinen ve onu dinlemek suretiyle yarar sağlayan mutlu kişilerin durumunu zikrettikten sonra Allah'ın kelamını Dinlemekle beraber ondan yakalanmaktan yüz çeviren ve çalgı aletlerini melodili olarak ve çalgı aletler içinde söylenen şarkılar ölen şarkıların halini belirtti. Şeyhül Müfessir'in İmamet Tabari, ilim adamlarının lehvel hadisin manası hakkındaki sözlerini aktardıktan sonra şöyle dedi. Bu konuda doğru görüş onunla Allah'ın veya elçisinin dinlenilmesini yasakladıkları arasından Allah'ın yolundan alıkoyan her türlü söz kast denilmesidir. Çünkü Hüce Allah lehvel hadisi sözüyle umumu kastetti. Birini diğerinden ayırmadı. Bu da hususi olduğuna delalet eden bir şey gelinceye kadar umumu üzeredir. diyor. Şarkı ve şirk bunlardandır. Yüce Allah Şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat. Atlıların ve yayalan onların üzerinde yaygarayı bas. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Bunları haram yoldan kazan, kazanmaya sevk et. Onlara çeşitli vaatlerde bulun. Gerçi şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İsra 64 Müfessirlerin imamı olan Mücahit, İblis'in sesi hakkında şunları söyledi. O, şarkı, düdük, eğlence ve batıldır. Ettehak bin Muzahim da şöyle demiştir. O, düdüğün sesidir. İmam İbnül Kayyim bu ayet hakkında şunları söylemiştir. Şeytanın sesi, Adem oğullarını rahatsız eder. O, Allah'a itaat dışındaki her türlü sestir. Şeytana, onu emrettiği ve onu beğendiği için nispet edilmiştir. Yoksa bizzat şeytanın sesi değildir. Şarkı sesi, ölü için feryat etme, üflemeli, telli ve başka bütün çarkıların sesleri, Adem oğulların canını sıkan, onları basitleştiren ve rahatsız eden şeytanın seslerindendir. Bundan dolayı selef bu ayet hakkında o şarkıdır demiştir. Onun nefisleri tedirgin, rahatsız ve kaygılı hale getiren şeytanın seslerinin en büyüklerinden olduğunda şüphe yoktur. O kalplere huzur veren, onları sakinleştiren ve rabbine huşu ile ibadete şevk eden Kur'an'ın zıttıdır. Kur'an'ın sesi ise nefisleri sakinleştirir, onlara huzur verir ve vakarlı hale getirir. Şarkı sesi insanları tedirgin, rahatsız ve Huzursuz eder dinleyiciyi terilgin rahatsız ve huzursuz ettiği için şarkı ve çalgı seslerinin şeytanın sesi olduğunu olduğuna hiçbir delil olmasa bu ona yeterli bir delildir. Yüce Allah şöyle buyurdu. Şimdi siz bu söze bu Kur'an'a mı hayret ediyorsunuz ve gülüyorsunuz <gülüyor> da ağlamıyorsunuz ve siz baş kaldı Necm 59-61 Ümmetin büyük alimi Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah bin Abbas Ve entün samidun Ayetini şöyle tefsir etmiştir. Bu şarkıdır. Onları Kur'an'ı dinledikleri de şarkı söylerler ve oynarlardı. Bu Yemenlerin lehçesidir. usmutlena bize şarkı söyle demektir. Tabinin fakihlerinden Mücahit bin Cebr şöyle demiştir Bu kimyer lehçesinde şarkıdır Yemenliler birisi şarkı söylediğinde Semede filanın derler Uca Allah şöyle buyurdu Onların Beytullah yanındaki duaları da istik çalmak ve el çıkmaktan başka bir şey değildir Kafirler inkâr etmekte olduğunu şeylerden ötürü şimdi azabı tadın Enfal 35 İmam İbnül Kayyim bu ayet hakkında şöyle demiştir. İbn Abbas, İbn Ömer, Atiye, Mücahit, El Elhasen ve Katade ayette geçen dükkanın ıslık çalmak, tasbiyenin ise el çıkmak anlamına geldiğini söylemişlerdir. İbn Abbas şunu söylemiştir. Kureyş, Beytullah'a çıplak olarak tavaf ediyor, ıslık çalıp el çırpıyorlardı. Mücahit şöyle demiştir. Tavafta Resuller'in karşısına çıkıp tavafını ve namazını bozmak için ıslık çalıp el çırpıyorlardı. El çırpanlar ve kamış, mizmar veya benzeri şeylere üfleyerek ses çıkaranlar da bunlara benzeme vardır. Sadece görünüşte bir benzeme olsa bile, Onlara benzemeye çalışma çalışmalar sebebiyle bunların da kınanması söz konusudur. Şeyh Ahmet bin Yahya en necmi şöyle demiştir. Allah, el çıkmaları ve ıslık çalmaları sebebiyle Kureyş'i kötüledi. Allah birisini ancak batıl ve boş bir davranıştan dolayı kötüle. Bu yaptıkları doğru veya helal olsaydı Allah onları bundan dolayı kötülemezdi. Onları bundan dolayı kötülediğine göre bu onun haram ve batıl olduğunu gösterir. Şu dini kurallardandır. Hakkında tehdit bulunan, lanet edilen, gazap edilen ve yapan için kötülemede bulunan şeyler haramdır ve büyük günahlardan sayılır. Büyük imamlar böyle söylemişlerdir. Isır ve el çıkma kötülendi ve azap tehdidiyle yan yana zikredildi. Bu onların haram kılındıklarını ifade eder. İnsanların iddia ettiklerine göre, büyüklere saygı ve şanla yükseltmek için yaptıkları alkış da haramdır. Çünkü o, Allah'ın kafirliğe kötülemesine sebep olan bu tür kötülenmiş davranıştandır. Alkış, batı hayranlarının batılı kafir dostlarından ithal ettikleri şeylerdendir. Çünkü onlar dine aykırı olsa bile her şeyi onlara taklit etmişlerdir. Sahabe ve iyilikle onlara tabi olanlar bu ve Kur'an'daki diğer ayetlerde kast edilenin şarkı olduğu yorumunu yapmışlardır. Yüce Allah kitabındaki bu ayetlerde şarkıyı ve onunla ilgili olanları kütlemiştir. Bu sebeple şarkı bütün çeşitleriyle birlikte Allah'ın kitabındaki nasla haram olmaktadır. Sünnette şarkı ve müziğin haram olduğunu bildiren deliller 1. Hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir zaman gelecek ki ümmetimden zina etmeyi, ipekli elbise giymeyi, içki içmeyi ve çalgı aletleri dinlemeyi helal sayan bir grup ortaya çıkacak. Bir grup da dağların eteklerine yerleşecek, onlara ait koyun sürüsüyle ile çoban sabahların yanlarına gelecek. Bunlara bir fakir fakir bir ihtiyacı için gelecek ve bunlar fakire haydi yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Allah geceleyin dağı üzerlerine indi ve indirivererek bir kısmını helak eder, diğerlerini kıyamet kadar kıyamete kadar maymun ve domuzlara çevirir. Hadiste geçen elme elmeazif kelimesi Mizefe kelimesinin çoğuludur. Çalgı aletleri anlamındadır. El-Meazif, cevami kelimden, az kelimeyle çok mana ifade eden sözlerdendir. Eski yeni, her türlü şarkı ve eğlence aletini ifade etmektedir. Bu hadis, şarkı ve müziğin haram kılındığı konusunda delaleti kesin ve açık bir nastır. Çünkü Resulullah, Aleyhisselatü Vesselam, helal sayan kimseler buyurdu. Bu asıl olarak onun haram olduğunu göstermektedir. Eğer helal olsaydı, böyle söylemezdi. Ve böyle şeyleri başka bir şeye dönüştürmek ve helal saymak azabı gerektirmezdi. Yüce Allah, sadece haram kılınan bir şeyin yapılması sebebiyle azap eder. Şarkı ve onunla uğraşanlara gelen şu ciddi kötülemeye bak. Ondan yaptıkların işi haram olan zina yapma, içki içme ve epekli giymeye bir arada zikretti. Şarkıyı haram kılmada bu hadisten başkası gelmeseydi bile bu hadis tek başına yeterli olurdu. İkinci hadis Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yüce Rabbim, bana içki, kumar, darbukayı haram kıldı. Allah, bana içki, kumar ve darbuka'yı haram kıldı. Her sarhoşluk veren haramdır. Hadiste geçen el kubbe, darbuka demektir. Ayrıca o İbn Abbas ve İbn Ömer'in rivayet ettiği hadislerde açıklanmış olarak geldi. İmam Ahmed onu kesin olarak belirtti. İbnül Kayyim İga e, Lehvan'da -leh -leh onu kaynak yaptı. Davul eğlencede önemli aletlerdendir. Şarkının onsuz olması ise çok nadirdir. 3. hadis. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Bu ümmet içinde yere batırılma, hayvana çevrilme ve gökten taş yağması olacak. Müslümanlardan birisi, ey Allah'ın Resulü bu ne zaman olacak diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletler yaygınlaşıp içkiler içildiğinde. Hadiste yaygınlaşıp ifadesi vardır. Bu çalgı aletleri kalpleri ele geçirip vicdanlara tahakküm ettiği zaman olur. Günümüzde onlar o kadar çok yaygınlaşmıştır ki içinde bu şarkı ve çalgıları dinleme aleti olmayan ev bulmak zorlaşmıştır. Dördüncü hadis. Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Benim ümmetimden bazı kimseler içki içip ona başka isimler verecekler. Baş uçlarında çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar şarkı, şarkı söyleyecekler. Allah onları yere batırsın ve onlardan maymunlar, domuzlar yapsın. Allah onları yere batıracak ve onları maymunlar, domuzlar şekline dönüştürecektir. Beşinci hadis. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ümmetim içinde yere batırılma, hayvana çevrilme ve denize atılma olacak. Sahabiler ey Allah'ın Resulü. Onlar Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ettikleri halde mi diyorsunuzlar? Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle bu gibi. Evet. Çalgı aletleri, içki, ve ipekli giyinme yaygınlaştığında. Görüşüm ne ya? Görüşmek olmaz mı? Gelebilir ki mesela. Görüşme? Görüşme falan yok. Talip tamam, hocam? Yok. Tam burada mı yapayım, devam edeyim ben? Yani rasyonel olmuyorsa? Yok yok rasyonel. Düşmüyor değil mi? burada? 6. hadis Ebyosun <gülüyor> e ben başka odadayım da ha. Yani işte Tarh hocanın görüşme vardı da Benim için başka odaya değil. 6. hadis Resulallah aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurdu İki ses vardır ki bunlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Bir nimete kavuşunca çalınan mizmar ve bir musibet esnasındaki ağıt sesidir. Amin cümlemizden senden de Allah razı olsun. Şeyhül İslam İbn Teymiye şöyle demiştir. Bu hadis şarkının haram kılındığına delil yapılanların en iyisidir. Nitekim Cabir bin Abdullah'tan gelen meşhur ifadede Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ben iki ahmak ve facir sesten men edildim. Nimet esnasındaki sesten yani eğlence, oyun ve şeytanın mizmanlarından ve musibet esnasındaki sesten... Yani yanaklara vurmak, yakasını yırtmak ve cahiliyet davası bitmekti. Musibet esnasında çıkarılan sesi hesapladığı gibi nimet esnasında çıkarılan sesi de hesaplamak Nimet esnasındaki ses, esnasındaki ses şarkı sesidir. 7. hadis. Ebu Hurere şöyle rivayet etti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şarkıcı cariyenin kazancını yemeyi yasakladı. 8. hadis Ebu Umame'nin rivayet ettiğine göre Resulallah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şarkıcı cariyelerin satılması, alınması ve onlarla ticaret yapılması helal değildir. Onların ticareti bedeli haramdır. Ticari bedeli haramdır. İnsanlardan kimi var ki? Bilgisizce insanları Allah'ın yolundan sattırmak ve onunla alay etmek için daha eğlencesi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardı. Ayetini okuduktan sonra şöyle devam etti. Beni hak dinle gönderen Allah'a emin edeyim ki birisi sesini şarkıyla yüksetsin de Allah o onun omuzlarına yerleşen şeytan göndermesin. Daha sonra o şeytanlar ayaklarıyla devamlı onun göğsüne kendi göğsüne işaret etti. Vururlar. Böylece o kimse susar. Dokuzuncu hadis. i̇bn Ömer'in talebesi Nafi şöyle rivayet etti. i̇bn Ömer bir mizmar duydu. Parmaklarıyla kulaklarını tıkadı ve yoldan uzaklaştı bana. Na, Nafi bir şey duyuyor musun dedi ben de hayır dedim. Bunun üzerine parmaklarını kulaklarından çekti ve ben Resulullah'la birlikteydim. Aynısını duydu ve benim yaptığım gibi yaptı, dedi. El Kurtubi bu rivayeti getirdikten sonra şunlar söylüyor. Alimlerimiz normalin dışına çık çıkmayan ses hakkında onların davranışı böyle olursa, zamanımızdakilerin şarkı söylemeleri ve çalgı çalmaları karşısında nasıl olur acaba? Allahu Ekber. 6. asırda yaşayanların sözleri böyle olursa, zamanımızın mizmarlarından Allah'a sığınıyorum. 10. hadis Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Çan, şeytanın mizmarıdır. 11. hadis Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Melekler aralarında köpek veya çam bulunan yolcularla beraber olmazlar. Çan, rahmet meleklerinin nefret etmesine ve iyilik nimeti getiren arkadaşlıkların olmamasına sebep olduğuna göre, günümüzde fitneler zamanında uzay ve uydular çağındaki müzik aletleri nasıl olacak? Çünkü bunlar, insan vücudundaki her kılı ve damarı yerinden oynatacak derecede Modern elektronik cihazlarla yapılmaktadır. 12. Hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Ademoğluna zinadan nasibini yazmıştır. Bu ona mutlaka ulaşacaktır. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası ise dinlemektir. 13. Hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ı zikretme türünden olmayan her şey boş bir iş ve bir yanılmadır. Bundan dört şey müstesnadır. Kişinin iki defasında gidip gelmesi, yani atıcılığı öğrenmesi, atını eğitmesi, erkeğin hanımıyla oynaşması ve kişinin yüzmeyi öğrenmesi. Hadiste şarkı, müzik. Müzikli toplantı ve oralarda toplanmanın yasak olduğunu açık bir delalet vardır. Çünkü Müslüman kul başboş yaratılmamış, aksine o yüce bir gaye için yaratılmıştır. Bu yüce gaye tek orta olmayan Allah'a kulluktur. Müslümanın bu gaye yüce Rabbin'e kavuşuncaya kadar hayatının temeli yapması gerekir. Şeyhül İslam İbn şöyle demiştir şinin yaptığı her eğlence batıldır. Batıl hakkın zıttıdır. Hak olmayan ona vesile ve faydalı olmayan her şey batıldır. O, vakti boşa harcamasına, dini ve dünyası konusunda kendisine faydalı olacak şeyleri kaybetmesine sebep olur. Dinin böyle bir şey mübah kılması mümkün değildir. Şarkının ve şarkı ile uğraşanların yerildiğine dair sahabe, tabiim ve dört imamdan nakledilenler. 1. Ebu Bekir, def çalıp şarkı söyleyen iki küçük cariyeyi görünce onları azallayarak şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın evinde şeytanın kavalı mı çalınıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun böyle demesini kınamayıp ikrar etti. Fakat onu azallarken kaba ve sert olmaktan men etti. 2. Osman bin Affan Rüce Allah'ın kendisine olan lütfunu zikretmek üzere şöyle demişti. Ben ne şarkı söyledim, ne de böyle bir şeyi yapmak istedim. Gerçekten o bu günahı hiç işlememişti. 3- Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Şarkı suyun bitkiyi büyütüp yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı yeşerttir. İmam İbn-i Kayyım bu sözü şöyle yorumladı. Bu sahabenin kalplerinin durumunu ve amellerini onların tedavi ile ilaçlarını bildiklerini en iyi delildir. Onlar en önemli ilaçlarla kalplerin hastalıklarını tedavi eden ve metotlarından vazgeçilmeyen kalp doktorlarıdır. Onlar hastalığı acı bir zehirle tedavi eden kimse gibiydiler. Vallahi böylece onlar yaptıkları birçok ilacı veya ondan çoğunu uyguladılar. Şimdi öyle oldu ki doktorlar azaldı, hastalar çoğaldı, selefte olmayan yüzbin hastalıklar ortaya çıktı. Dini gönderenin yaptığı ilaçtan vazgeçildi, hasta hastalığı artıran şeye yöneldi. Bela ağırlaştı, iş büyüdü, evler yollar çarşı ve pazarlar hastalarla doldu ve her cahil insanlara Doktorluk yapmaya kalktı 4. Abdullah bin Ömer ihrama girmiş bir topluluğa rastladı Onların arasında şarkı söyleyen biri vardı Bunun üzerine Abdullah bin Ömer Allah sizi duymasın Allah sizi duymasın Buyurdu Abdullah bin Ömer Şarkı söyleyen küçük bir cariyeye rastladı Ve şöyle dedi Şeytan birisini bırakacak olsaydı bunu yapardı. İbn Abbas şöyle demiştir. Def haramdır. Çalgı aletleri haramdır. Davul haramdır. Kaval haramdır. Birisi İbn Abbas'a şarkı hakkındaki görüşün nedir? O helal mıdır, haram mıdır diye sordu. İbn Abbas ben ancak Allah'ın kitabında haram kılınmışsa haram olduğunu söyleyebilirim dedi adam o zaman helal midir diye sordu. İbn Abbas bunu da söyleyemem dedi ve ona kıyamet günü geldiğinde hak ile batılı gördüğünde şarkı nerede olur diye sordu adam. O batılın arasında olur dedi bunun üzerine İbn Abbas git fetvayı kendin ver dedi. İmam Hafız İbnül Kayyim şöyle demiştir. Bu İbn Abbas'ın Vedevilerin içinde içki cinayi, libatayı övme, yabancı kadınla iltifatta iht, bulunma, çalgı ve müzik aletleri hakkındaki cevabıdır. Onların şarkısında bunlardan bir şey yoktur. Bu şarkıyı görselerdi, onun hakkındaki en büyük söylerlerdi. Çünkü onun zararı ve fitnesi içkinin zararının çok üstündedir ve onun fitnesinden daha büyüktür. Böyle bir şeyi İslam dininin caiz göreceğini zannetmekse batılların en batılıdır. Hz. Ayşe evde şarkı söyleyen ve neşesinden dolayı başını sarlayan bir adama rastladı ve şöyle dedi Öf! Bu bir şeytan onu çıkarın onu çıkarın. Enes bin Malik şöyle dedi En kötü kazanç şarkıcı kadının Kazancıdır. Ömer bin Abdülaziz oğlunun hocasına tavsiyede bulunurken eğlence ve şarkı hakkında şöyle dedi. Başlangıcı şeytandandır, sonu Rahman'ın gazabıdır. Vekip el-Cerrah şöyle dedi. Tamburu al, sahibinin kafasında kır. Nitekim İbni Ömer böyle yapmıştır. El-Fudail bin-İyad şöyle demiştir. Şarkı zinanın rukyesidir. İmam Ebu Hanife şarkının haram olduğunu sehp bir ifadeyle söylemiş ve onu dinlemeyi günah saymıştır. Kad'a Ebu Yusuf içinde çalgı ve eğlence sesine gelen bir hakkı, ev hakkında şöyle demiştir. Onların yanına izin almadan gir. Çünkü kötülükten men etmek farzdır. İzinsiz girmek caiz olmasaydı, insanlar farzı yerine getiremezlerdi. İmam Şafii şöyle demiştir, şarkı batıl ve imkansıza benzeyen mekruh eğlencedir. Onunla çok meşgul olan, şahitliği kabul edilmeyen sefihtir. Onun mekruh ifadesiyle kastettiği haram anlamındadır. İtekin Allah Teala şöyle buyurmuştu. Allah size küfrü, fıskı ve isyanı mekruh gösterdi. Hucurat dedi. İmam Şafi şöyle demiştir. Ben Irak'ta tabir denilen bir şey bıraktım. Onu insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak üzere zındıklar ortaya çıkarmıştır. Tabir selefin dilinde şarkı demektir. İmam Hafız İbnül Kayyım, İmam Şafii'nin sözünü şöyle yorumladı: Tabir dünyadan uzak durma konusunda birisinin şeyi söylemesi, orada bulunan bazı kimselerin de ellerindeki çubukları deriden veya kumaştan yapılmış bir nüsyata vurarak ona eşlik edip te tempo tutmalarıdır. Sen mi davranışı yapıyorsun ya? Yani? Yo ben değil. Dava mı yapıyorsun ona? Hasuçuyum. Ha. Bu iç gelsin de gelir. Niye? Tutar mı? Dinle o zaman. Ya seni görmeyince huzur bulamıyor demek ki. şey Şeye Niye, niye İmam Malik'e Şarkı hakkında soruldu. da şu cevabı verdi. Bize göre bunu ancak fasıklar yapar. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle dedi. Şarkı kaptı münafıklık doğurur. O benim hoşuma gitmiyor. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle dedi. Flüt, ney, zurna, tambur, ut, kemençe ve benzerleri haramdır. Bitmedi bitmedi okyanus. Su içtim de onun için. Ebu Bekir el-Mervezi şöyle dedi. Ebu Abdullah'a çarşıdan geçerken davul satıldığını görüyorum. Onları kırayım mı diye sorunca şöyle cevap verdi. Senin gücünün yeteceğini zannetmiyorum. Gücün yetiyorsa ne ala? Şöyle sordum. Ölüyü yıkamaya çağrıldığında bir davul sesi duyarsam buna da şöyle cevap verdi. Kırabilirsen kır değilse dışarı çık. Eşşabi şöyle dedi. Allah Şarkı söyleyene ve şarkı dinleyene lanet etsin. Ette hak şöyle dedi. Şarkı katleye bozan Rabbi gazaplandırır. Mekul şöyle dedi. Kim yanında bir şarkıcı kadın olduğu hal ona namaz kılınmaz. Şeyhül İslam İbni Teymiye şöyle dedi. Şarkı ve çalgı aletlerini dinlemek. Şeytanın durumlarını güçlendiren şeylerin en büyüğüdür. Bu müşriklerin dinleyişidir. Din imamlarının şarkı ve müziğin haram olduğu konusundaki icmaı bilinmelidir ki her zaman ve her yerdeki din imamları şarkı, çalgı ve müzik aletlerinin haram kılınlığı konusunda icma olduğunu söylemiştir. İcma olduğunu söyleyen ne aslında selef imamlarının en tanınmışu ve onların ihtilaf ve ittifak edilen hususları en iyi bileni sayılan İmam et Taberî'dir. Muhaddis ve fakih Ebu Amr bin Es-Salah da icma olduğunu söylemiştir. Bilinmedildir ki def, kaval ve şarkı bir araya geldiğinde bunların dinlenilmesi mezhep imamlarına ve diğer Müslüman alimlere göre haramdır. Bunu hiçbir biri mübah saymamıştır. Allame el-Kurtubi icma olduğunu şöyle ifade etti. Onun haram kılındığında ihtilaf yoktur. Şeyhülislam Ibn Teymiyye, şarkı ve çalgalıların haram olduğunda dört imamın icmaî olduğunu söyle şöyle ifade etmiştir. Ut ve benzeri müzik aletleri ve çalgıların haram olduğunda olduğunda onlar müttefiktiler. Dört imamın görüşü bütün müzik aletlerinin haram olduğudu. İmamlara tâbi olanlardan hiçbiri müzik aletleri hakkında bir ihtilaf sikretmemiştir. Allame i̇bn Hacer el-Heysemi, el müzik aletlerinin haram kılındığında icma olduğunu söylemiştir. Düştüm, düştüm. Düştün mü? Tamam. Ya amanım! Yo, düşmüşüm mü beylek, çocuklar? Yo, yok. Allah Allah! Ama ses buradan gidiyor gözüküyor. Yo orada ben bir şey masanın gel bırak. Kim? Ali <gülüyor> o. Oh, <canos>. oh. <gülüyor> ya bana bir ıhlamur koy ne de içmiş. Al. Ada çayıymış bu. Ada çayı değil de. Oğlum o ha ha. Tamam şimdi bir şeyleri buraya koy ver. Tamam. Niye koyuyorsun? <gülüyor> Düştüm mü ben odada? Ya orada görüntü iyiydi ya. ya. Soyu burada mı kalıyor gene? Abi, İyi. Aman. İyiyse kutsa diyeceğim Allah aşkına. Bu kim Bak şimdi odada Allah Allah. Evet. Allah ekber. O da değilmişim ya. Ben de odadayım ileriye geçsin. Odada değil. Benim de Buraya buraya. Çek çek çek. Yok abi devam ediyor mu ya? Devam etsin abi onlar öyle ver ya, onlar da bir renkli uçatır ya, değil mi? Tamam, tamam, tamam. Abi bağlantı gitmiş, her taraf kopmuş ya. Ne oldu ya? Ama iyi mal Çalışmıyor. işte. Niye çalışmıyor? Musun? Yani kasten üstünde çalışmıyor. Kim aldı mikrofonu? Uyuyayım neydi? Ha. Böyle düştün mü? Sen niye düşmedin? Sen düşmedin. Düş, düş, sen de düştün. Biz düşüyoruz da sen niye düşmüyorsun arkadaş ya? Arkadaşların terketme abi. Nöbetçiyim ben orada <gülüyor> ya. Nöbetçi kaptan ayrılır mı? Diye değil mi? Kaptan ayrılır. Kastede ne abi, kasteden. daha iyi alakalı, yani. Yani koymam. Kalın kastede koyacağım. Bu ince kastede. Altı boşlar çıkıyor. Evet, kalın kastede koyuyorsun. Şirketçiler, dinle almayalım. Alın kastede koyuyorsun. Nerede alın? Tamam. Gördüğünüz gibi Evet, kastede. Kastede. Kastede. Hangi odaya gireyim? Selef gibi anlamıyor mu? Yok. He? Selef gibi anlamak. halkası var? Oraya gireyim. Kur ve sohbet halkası var. Kimin orada yayın O memezler Kimin kim? Tamam. Sofya'da yaptıydın şu ulan buradan da sıcak sıcak bir şeydi lan. Lama bütün ada çayı. Ada çayı Ula, Ulan ulan bayağı bundan çokça getireyim işte giyiymişti. Bak buraya böyle geliyordu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Odanın balkonundan düşmüşüz eee bismillahimad'im bir yandan da şundan gündüm ben vaaah wow. oh güzel mi? çok güzel hakikaten güzelim elimez abi Elime, kamera açık açık abi açık ee i̇şte, ya, bu tabiye yapıyım o da yok ben çay iç. Ben, ben bana çay açar kuskunu isteyemem kuskunu çalıştır mı abi? kuskunu? kuskunu neyi verme kimsine Tamam, sen kendin. Kütür, kütür şimdi benim canım çekiyor. Ha, geldin, bak. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu. Abi bir de şuradan hemen şeyi kontrol edeyim. Kamerayla şey, sonra Musa beni o kadar şeyi okudun da bir kamerayı açamadım be de. Sizinleri devam ediyor, kamerayı açık tamam. Allâme ibn Hacer, Hacer el-Haysemi müzik aletlerinin haram kılınlığına icma olduğunu söylemiştir. Ve aleyküm selâm âzîr İslam. Tambur, Tambur, telli, tellisaz, rebab, harp, kemençe, santur gibi eğlenmeyi seveyen sefih ve günahkar kimselerce bilinen aletlerin hepsi ihtilafsız, sağlamdır. Bunlarda ihtilaf olduğunu söyleyen hatta, hata etmiş veya nefsinin arzusuna yenilmiştir. Öyle ki bu onu sağır ve kör hale getirmiş, doğrudan engellemiş ve takvadan ayırmıştır. Bütün bunların haram kılındığında icma olduğunu söyleyenler aslında İmam Ebu'l Abbas el-Kurtubi de vardır. O güvenilir ve doğru bir kimsedir. Çünkü o imamlarımız ne söyledilerse aynen öyle nakletmiştir. icma olun aslında selefin kalıntısı kaadeş alimi Aziz bin Baz da vardır. O şöyle demiştir. Şarkı alimlerin cumhuruna göre haramdır. Beraberinde müzik aleti olursa Müslümanların icma ile haramdır. Aleyküm selam. Mahasin. Mehasin ahlak, yani. Öyle mi? Hmm. İcma, Muhammed'in aleyhisselatu vesselamın ümmetinden olan müştehitlerin Resulullah'ın vefatından sonra herhangi bir devirde bir meselenin hükmünde fikir birliği etmeleridir. Hicma, İslam fıkhının kaynaklarının üçüncüsüdür. Kesin şerî bir delildir ve ona karşı gelmek asla cahil değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelip ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü yolla yöneltiriz ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidişiridir orası. Nisa 115. Bu ayette allah Teala müminlerin yolundan çıkıp da başka yola sapan kimsenin gideceği yerin cehennem olduğunu belirtmektedir. Müslümanların icma haktır. O, müminlerin yoludur. Onların icmağına karşı çıkan kimseye bu ayette tehdit vardır. Çünkü Resulallah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah, benim ümmetimi sapıklıkla bir araya getirmeyecektir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Kim cemaatten ayrılırsa cehenneme ayrılmış olur. Aleyküm selam. Sahabe tabi'in, etbat tabi'in, Selef ve ondan sonrakilerden olan alimlerin büyük bir kısmının sözlerinden anlaşılıyor ki, onlar şarkılar ve bütün çalgıların haram olduğuna icma etmişlerdir. Hiçbir ruhsat verildiğini söylememiş, kullanılmalarını şiddetle menetmiş, etmiş, yüzük aletlerin kırılmalarını emretmiş ve onları telef edenin tazminat ödemesi gerekmez demişlerdir. Müslüman kardeşim bunu anlayıp icmanın karşı e, karşı gelinmesi caiz olmayan bir delil olduğunu öğrendiğine göre şu soru sorulmalıdır. Aleykümselam. Şarkı ve müziğin haram olması ihtilaflı bir mesele midir yoksa haram olduğunda icma edilmiş bir mesele midir? Onun hakkında tartışma yapma kapısı kapalı mıdır? Cevap. O, sahabe ve onlara uyanlar tarafından haram olduğuna icma edilmiş bir meseledir. 4. imama göre de yukarıda geçtiği gibidir. Çünkü ihtilaf edilen meselelerde bu kadar sert ve katılmazlar. Ayrıca ihtilaflı bir şey işleyene fâsık, facir, melun, şeytan ve benzeri denilmez. Şey He. hoş şey Evet, hoş geldin tabii. Bursa İnegöl. Evet. Şarkı ve müzik hakkında Selef halimlerinin gelen uyarı ve tavsiyeler. Müminlerin emiri Yazid bin Velid bin Abdülmelik şöyle dedi. Ey Umeyye oğulları şarkıdan sakının. Çünkü o hayayı azaltır, şehveti artırır, kişiliği yok eder. O içkinin yerine geçer ve sarhoşluğun yaptığını yapar. Eğer onu yapmak zorunda kalırsanız kadınları ondan uzak tutun. Çünkü şarkı zinanın davetçisidir. Zahid Tabi Muhammed bin el munkedir şöyle dedi: Kıyamet günü gelince birisi şöyle seslenir: Kendilerini ve kulaklarını levh ile eğlence, oyun, boş şey şeytanın mizmarlarından uzak tutanlar nerede? Onları misk bahçelerine yerleştirin. Sonra meleklere şöyle denilir: Onlara benim övgümü duyurun, onlara korku olmadığını ve üzülmeyeceklerini bildirin. İmam Hafizül İbni Cevzi şöyle dedi. Şarkı insanı mutedillikten çıkarır ve aklı değiştirir. Onun açıklaması şöyledir. İnsan şarkı söyleyince sessizken hoşlanmadığı baş sallama, el çırpma ve ayakları yere vurma hareketlerini ve akla e, hafifle yaptığı şeyleri yapar. Şarkı bunu gerekli hale getirir. Hatta aklı çalışmaz hale getirmede içkinin yaptığına yaklaşır. Öyle olunca bundan men edilmesi gerekir. Bilinmelidir ki, bilinmelidir ki şarkı dinlemek iki şeyi bir araya getirir. Birisi, kalbi Allah'ın azametini düşünmekten ve ona hizmetten, hizmetten alıkoyar. İkincisi, kalbi çoğu cinsel ilişki olan bütün hissi şerbetleri yerine getirmeye davet eden ani lezzetlere meylettirir. Şeyhülislam Kadı Ebu Tayyib et şöyle dedi: Şakı dinleyenin aklı ve hayası eksilir. Şakı dinlemeye alışmadan önceleyi hoşlanmadığı, çok konuşmayı, yalan söylemeyi, kahkaha atmayı, parmak çıtlatmayı, ayağı yere vurmayı sadece hafif e, hafif akıllarının beğendiklerini ve çirkin durumları tahayyül etmeyi beğenir. Şeyhülislam İbn Teymiye şöyle dedi: Çalgılar nefsin işkileyidir. Onlar nefisliğe, kadahlara tutkunluğun yaptığından daha büyüğünü yaparlar. Böyleleri seslere kendilerinden geçince işlerine şirk gelişir. Kötülükle ve zulme eğilim gösterirler. Müşrik olurlar. Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürürler. Zina ederler. Bu üçü çalgı, ıslık ve el çıkması dinleyenlerde çok olur. Şeyhlerini veya başkasının Allah'ı sevdikleri gibi sevmeleri sebebiyle onlara şirk baskın gelir. Zinaya gelince şarkı zinanın aracısıdır ve zinanın meydana gelmesinin en büyük sebeplerindendir. Erkek, çocuk ve kadın şarkıyı dinlemeye başlayınca kadar son derece iffetli ve güçlüdür. Son nefisleri zarifler ve zinaya bulaşmalar kolaylaşır. Ya bizzat kendisi isteyerek, ya başkasının etkisinde kalarak, ya da her ikisinin etkisiyle zinaya meyledir. Nitekim bu daha çok içki içenlerde olur. İslam dininde bilinmesi gerekir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin salihlerine, abitlerine ve zahitlerine avuç çırpalak, flüt veya def çalarak ilahi ve şarkı söyleyen evlerde toplan, toplanmalarını emretmedi. Ayrıca hiç kimseye kendisine uymaktan, uyumaktan, gelen kitap ve hikmete tabi olmamaktan vazgeçmelerini ne içte ne dışta, ne avama ne de havasa mübah görmedi. Aleykümselam Kamil. Kamil gidemiyor. Canlı canlı. İmam İbnül Nümaym şöyle dedi: Bilinmesi ki müzik dinlemek, kalpteki sevgiyi harekete geçirir. Rahmanı seven, putları seven, haşları seven, vatanı seven, kadınları seven ve oğulları seven kişiler müzik dinleyerek etkilenirler. Her birinin ondan alacağı bir pay, sevgisine göre bir içmesi ve zevki vardır. Putunu. Haçını, vatanını, bir kadını veya bir çocuğu seven kimse kalbinde saklı olanı ortaya çıkarır, ona yerleşeni uyandırır, sevdiğiyle birlikte durumuna uygun olanı da harekete geçirir. Allah ile alakası kesilmiş, ondan uzaklaşmış, bozuk sevgilerin müzik ile harekete geçmesi birçok yönden doğru sevgilerin harekete geçmesinden daha fazla olur. Azeriyyem, Tiflis'ten atılıyormuş. Yine İbnül Hayyim, babaları çocuklarını eğlence ve şarkı meclislerine getirmekten sakındırmak için şöyle dedi. Çocuğun aklı erince, eğlenceden, batıldan, şarkıdan, gayr ahlaki sözleri dinlemekten, bidatlardan ve kötü konuşulan meclislerden uzak durması gerekir. Çünkü bunlar kulağına takılınca büyünce ayrılması ve velisinin de onu ondan kurtarması zor olur. Çağdaş alimlerin şarkı ve müzik hakkındaki fetvaları. Şeyh Allama Abdülaziz bin Baza şarkıları dinlemenin hükmü nedir diye soruldu. O da şu cevabı verdi: Eğlenme türü bir şey itibaren şarkıları dinlemek evinde, arabada, genel ve özel toplantı yerleri gibi evinin dışında, gerek erkek, gerek kadın dinleyen herkese haramdır. Çünkü bunda dinin haram kıldığına Katılma, isteme ve ona eğilim gösterme vardır. Büyüce Allah şöyle buyurdu. İnsanlardan kimi var ki? Bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için laf eğlencesi tatına alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Soru soran kimsenin şarkı dediği şey laf eğlencesinin dendir. Çünkü o kalp için bir fitnedir. Onu kötüye heveslenir, iyiden çevirir, insanın vaktini boşa O, laf eğlencesinin gelen anlamına girer. Şarkı söyleme ve şarkıları dinleyen de kendini veya başkasını Allah'ın yolundan alıkoymak için laf eğlencesini satın alanlar arasına girer. Allah bunu kınadı ve bunu yapana küçük düşücü bir azap olduğunu haber verdi. Ayrıca Kur'an genel olarak şarkının ve onu dinlemenin haram olduğunu bildirdi. Sünnet de bunu bildirmiştir. Resulullah'ın bu konuda şöyle bir hadisi vardır. Ümmetimden zinayı, ipeg gelbiseler giymeyi, şarap içmeyi ve çalgı aletlerini helal sayacak kimseler ortaya çıkacak. Yine bazı kimseler de bir dağın yanında konaklayacaklar. Onlara ait koyun sürüsüyle çoban sabahla yanlarına gelecek. Fakir bir ihtiyacı için bunlara gelecek ve onlar bugün git yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Allah davu üzerlerine indirip bir kısmını helatik edecek. Sağ kalan öbürlerine kıyamet gününe kadar maymun ve domuz şeklinde çevirecektir. Aleykümselam. Hadiste geçen çalgı aletleri, eğlence ve aletleri demektir. Şarkı ve onu dinlemek de bunlar arasındadır. Resulallah aleyhissalatu vesselam zinayı erkeklerin ipekler bilse giymesini, şarkı içmeyi, üzük aletlerini ve onu dinlemeyi kınadı. Çalgı aletlerini ondan önceki büyük günahları yan yana getirdi ve hadisin sonunda bundan yapana azap olduğunu bildirdi. Bu çalgı çalmanın, üzük aletlerini ve onu dinlemenin haram olduğunu göstermiş, göstermiştir. Kasıtsız olarak ve kulak vermeden dinlemek, yolda yürürken dükkanlardaki cihazlardan gelen şarkıyı yahut arabalardan gelenleri, evinde komşu evlerden gelen şarkının sesini istemeden duymak gibidir. Bunda kaçınılmaz bir durum olduğu için günah yoktur. Kişinin tavsiyede bulunması ve hikmetle, güzel öğütle, kötülükte men etmesi mümkün olduğu kadar ve gücünün yettiği kadar ondan kurtulmaya çalışması gerekir. Çünkü Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Şeyh Allame Muhammed bin Salih el Useymine şöyle soruldu. İşlerinde haram bir söz bulunma sadece normal şarkılardan ibaret olduğunda şarkılar dinlemenin hükmü nedir? Onlar haram ise dinlemekten nasıl kaçınılacak? O da şöyle cevap verdi. İste konusunda müstehcenliğe, aşka, cinsel birbirleriyle ilgisine vesaire davet eden ahlaksız sözler bulunsun. İster beraberinde çalgı gibi haram şeyler bulunsun. Haram, ihtiva eden şarkılar haramdır ve insanın onları dinlemesi helal değildir. Sahih-i bu Malik el-Eşari tarafından rivayet edilen şu hadis vardır. Ümmetimden zinayı, ipegel bilseler giymeyi, şarap içmeyi ve çalgı aletlerini çalıp eğlenmeyi helal sayacak kimseler ortaya çıkacak. Resulallah aleyhissalatu vesselam bunların haram olduğunu açıkladı. Çünkü helal sayacak kimseler dedi. Eğer o şeyler helal olsaydı, o kişilerin helal sayacağını söylemezdi ve onlara helal sayılmadan önce onlara helal olurdu. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dördünü bir araya getirdi. Zina, ipekli elbise, içki ve çalgı aletleri çalıp eğlenme. Hadiste geçen ipekli elbise erkekleri haramdır. İçkilen maksat her türlü sarhoşluk verendir. Çalgı aletleri ise dinin istisna ettiği dışında, hiçbir istisna edilmeyen müzik nedir? Yinin istisna ettiği evlenirken devlet başkanı ve komutan gibi toplumda mevki olan bir kimsenin gelişi gibi fırsat ve vesilelerle çalınan deftir. Onlardan nasıl kurtulacağımıza gelince insan onları dinlemez. Aksin onlardan alakayı keser. Bu konuda Allah'tan yardım ister. Allah ona irade ve güç verdi. İnsan isterse yapar, isterse yapmaz. Ondan bulunduğu yerlerden uzak durmak. Sebep ve vasıla, vasıtalardan biridir. Bu kul için mümkündür ve gücü dahilindedir. Başarı Allah'tandır. Şeyh Allâmi Abdullah bin Abdurrahman el-Cibrin şöyle soruldu. Şarkı dinleyen bazı kimseler var. Onlara bu haramdır. Onlarla ilgilenmeye, ilgilenmemeye çalışın denildiğinde şöyle diyorlar. Biz sözü dinliyoruz, müzikle ilgilenmiyoruz. Onlara nasıl cevap verelim? O da şu cevabı verdi. Bunun yanlış olduğunda şüphe yok. Çünkü şarkı dinlemek günahtır. Şarkıcı da günahkardır. Onlar dinleyen de günahkardır. Yüce Allah şarkıyı TC edenler şu sözüyle kınalı. İnsanlardan bazıları laf eğlencesini satın aldılar. Başka deliller de vardır. Bunlar müzikten zevk almasalar da şarkılar dinlemeye meyilli olan kimselerdir. Yaptıklarından dolayı onları kınıyoruz. Bunda yanandıklarını söylüyoruz. Onlar için en uygun olan tevbe etmeleri ve şarkı, eğlence vesaireden uzak durmaları, Boş ve batıl olan şeyler yerine, şeyler yerine okumak, fikir yapmak, dua etmek ve faydalı olanı konuşmakla uğraşmalarıdır. Şam'ın muhaddisi Allame Muhammed Nasruddin Elbani Allah'ın kitabından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden selef, fakih ve din imamlarının sözlerinden deliller getirerek her türlü Çarkı, çalgı ve müzik aletinin haram olduğu fetvasını verdi. Bu konuda tahrim-i e, alat-ı tarab veya el er bil vahyi vahyine ve akwale eimme e ani imami ale, Alepni Hazım dinen adında tek ciltlik müstakil bir kitap yazdı. Sohbet'te kitap okuyoruz. Musa kardeşim kitap Ha, e, kitap okuyoruz. Kuraba yayınlarının İslami açıdan müzik ve teganli adlı Abdullah bin Abdülhamid El Eseri'nin bir broşürünü okuyoruz. Hemen hemen o, 15 sayfa falan kaldı, bitiyor. Dini ve milli şarkılarla çocuk ve doğum günü şarkılarının hükmü Daha önce şarkı dinlemenin hükmünü sordular. Bize müstehcen şarkılar dinlemenin haram olduğu cevabını verdiniz. Öyle olunca bildiğiniz gibi radyo veya televizyonda devamlı çalgı eşliğinde söylenen dini, milli şarkılarla çocuk ve doğum günü şarkılarının hükmü nedir? Mı dedin? Hala Ahmet Cübbeli hocam. Yok yok Ahmet Çipeli değil. Ebu Muhammed'in kendi okuyor. Sen hiç Ahmet Cübbeli Ahmet'in sesini duymadın mı? Kaçtı adamla. Kim bu? Şimdi arkadaşlar, doğum günü şarkılarını söylüyor. Dur bana ne diyecek? Cevap, çalgı kesinlikle haramdır. Dini ve milli şarkılarla, çocuk şarkıları, çalgı eşliğinde olduğunda haramdır. Doğum günleri ise bitattır. Oralarda bulunmak ve onlara katılmak haramdır. İlahilerdeki davulların hükmü, Şeyh Allame Abdülaziz bin Bağz'a aşağıdaki soru soruldu. Biz bazı durumlarda ilahilerle birlikte davulları kullanıyoruz. Bazı gecelerde de böyle yapıyoruz. Fakat bir defasında birisi bunu kınadı. Bu kınanacak bir şey mi? Söylediğimiz ilahilerde kötü söz yok. Buna cevap verir misiniz? Cevap, Davullar mı bakılan bir şey bilmiyoruz. Aksine sahih hadislerin zahiri diğer müzik aletlerinden ud ve keman gibi olanların da kullanılmasının haram olduğuna delalet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi, bu, şu hadisi bunlardan birisidir. Ümmetimden zinayı, ipekli elbise giymeyi, içkiyi ve çalgı aletleriyle çalıp eğlenmeyi helal sayacak bazı kimseler çıkacak. Çalgı aletleriyle çalıp eğlenme ifadesi şarkılar ve bütün müzik aletlerini içine almaktadır. Müzik aleti ve kaset satan kimseye dükkanı kiraya vermenin hükmü. Şeyh Allame Muhammeddin bin Salih el-Hüseymin'e aşağıdaki soru soruldu. Biliyorsunuz, zamanımızda her şey şarkı kaseti satmaya tahsil edilmiş mağaza ve dükkandan yaygınlaştı. Açıklanması istenilen şunlardır. Teorik olarak içinde aşağıdakiler bulunan kasetlerin ticaretinin yapılması hükmü nedir? 1- Çalgı aletleri. iki 2. Müstehcenlik, bozgunluk, günahkarlık ve iki cin sahasındaki ahlaksızın yanmasına davet etmesi. 3. Bayağı sözler, terbiyesizce aşk ilanı. Bu kasetlerin satılmasının ve dinlenmesinin hükmü. Bu kasetlerin satılmasıyla bir ticaretin yapılmasıyla elde edilen paranın hükmü. Bu tür kasetleri satanlar dükkan ve mağazaların kiraya verilmesinin hükmü. Dükkanı kiraya veren, orada satış yapan. Bu kasetleri satın alandan günahını yüklenir mi, yüklenmez mi? Bize bunun fetvasını verin. Allah size ecir versin ve sizden razı olsun. Muhammed bin Salih el-Hüseymin şöyle cevap verdi. Bu kasetlerde zikrettiğiniz her türlü çalgı ve bütün çeşitlerini müzik aletle. Müşteşcenliğe, bozukluğa ve fasıklığa davet. Cinsel arasındaki ahlaksızlığı yaymaya davet, düşük söz, terbiyesizce aşk ilanı varsa Allah'a ve ahiret gününe inanan, Allah'ın cezasından korkan ve onun sevabını uman şöyle de olsun herhangi bir aklı selim dahi onun caiz olduğunu söyleyemez. Çünkü onlar ahlakı ve toplumu yok eder. Milleti genel ve özel cezalarla karşı karşıya getirir. Bu kasetleri bulunduran kimsenin Allah'a tebi etmesi, faydalı bir şey kaydetmek için onların içindekilerini silmesi gerekir. Ondan satın almasından ve ticaretinin yapılmasından elde edilen para haramdır. Sahibine helal değildir. Resulullah şöyle buyurmuştu. Aleyhisselatü vesselam. Allah bir şeyi haram kılınca onun bedelini de haram kılar. Bu tür kasetleri satanlara dükkan ve mağazaların kiraya verilmesi de haramdır. Bundan alınan ücret haramdır. Çünkü bu Allah'ın günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın sözüyle. Yasakladığı günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmaya girer. Satın alandan günahları kendi üzerlerinde olduğu gibi satıcıya ve dükkanı kiraya verene, müşterilerin günahından hiç eksilmeden yüklenir. Allah en iyi bilendir. Kalıcı olduğu sürece en üstün ameller. Müslüman kardeşim, Hüce Allah'a Bize ve sana doğruluk ve kurtuluş yolunu öğretti. Bilinmeleydi ki kulun vaktini onunla geçirdiği ve ömrün onunla tükettiği şeylerin en ailesi kendisini Allah'a yaklaştıran ilimdir. İlmin ve zikrin en üstünü Kur'an ve namazla meşgul olmaktır. Hüce Allah şöyle buyurdu. Onlar kendilerine öğretileni yapsalardı elbette kendileri için daha iyi ve daha sağlam olurdu. O zaman elbette kendilerine katımızdan büyük mükafat verirdik ve onları elbette doğru bir yola iletirdi. Nisa 66 68. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dünya melundur. Dünyadan kişiler şeyler de melundur. Ancak Allah'a anmak, Allah'a sevdiği şeyler, Allah'ın sevdiği şeyler, alim ve ilim öğrenen bu hükmün dışındadır. İmam Ebul Abbas Ahmet bin Ömer el Kurtubi şöyle dedi. Bilinmelidir ki Allah bizi bid'atçilerinden bid ve sapık, sapıklarının kışkırtmalarından korusun. Resulullah'la ashabının dinlediği Kur'an'dı. Onu dikkatle okuyor, onu müzakere ediyor, onun manalarını anlamaya çalışıyor. Namazlarında ona önem veriyor, yalnızken onunla samimiyet kuruyor. Çağrı aradıklarında ona sarılıyor ve bütün durumlarında ona sığınıyorlardı. Duyduklarında onu kendilerine emredildiği şekilde dinliyorlardı. Onu okudukları düşünüyorlar. Ve ibret alıyorlardı. Onun helalini helal, haramını haram kabul ediyorlardı. Onun ahlakıyla ahlaklanarak ve ona uygun amel ederek hükümlerini alıyorlardı. Çünkü onlar Kur'an'ın kurtuluş ve derecelere ulaşma yolu olduğunu ve onu okuyanın ibadetlerin en üstüne olduğunu biliyorlardı. O Allah'ın sağlam ipidir. Keyfi, arzu ve kaprislerin onda tapıtmaya sırat-ı müstakimdir. Alimler ona doymazlar. O çok teka edilmekle eskimez. Onunla konuşan doğru söyler. Onunla amal edene ecir verilir. Onunla hükmeden kimse adildir. Ona çağıran doğru bir yola çağırır. Üzerine salat ve selam olan kimse bunu böyle söyledi. Onu dinlediklerinde onlar için Yüce Allah'ın söylediği şu durumlar olur. Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri yüperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, o ayetler onların imanını artırır ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Enfal 2. Resule indirileni dinledikleri zaman tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki Rabbimiz inandık bizi şahitlerle birlikte yaz. Kamil onu okuduk biraz önce. Aynı senin bu sorunu sormuşlar. Onda bir beis yokmuş. Yani isteyerek dinlemediğin için. Fakat e, bunu okuduk. Bu soru aynı bu şekilde söylendi. Daha önceden de kitabın başında da sahabenin bir tanesi de kulaklarını tıkıyormuştu. Yani burada e, bir örnek sahabenin kulağını tıkayıp devam etmesi. Ve o da şunu söylemiş. Ben de Resulullah'la birlikte giderken aynı bu şekilde bir müzik sesi gelmiş. Resulullah kulağını tıkamış. Evet. Aynen öyle. Kulağını tıkayabiliyorsun. Tıkamıyorsan da onda bir beys yokmuş. Rahmanı e, Nerede kaldık? O oh, ben mı? Resulü'ne indirileni, Kur'an'ı dinledikleri zaman tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolusu taştığını görsün. Derler ki Rabbimiz inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. He, evet. Doğru. Allah sözünün en güzelini birbirleriyle uyumlu ve bekinmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperi derken hem bedenleri hem de gönüllü Allah'ın zikrini ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet refhidir. Allah kimin hesaptırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer 23 Rahmana itaat ve şeytana itaat arasındaki fark İmam Hafiz Zahid ibn Kayyim şöyle demiştir. Peygamberlerinin yolundan tamamen sapan onun asabının ve selef-i salihin üzerinde olduğu yolu bırakan kalplerden doğru ve düzgün zekle umuyoruz. Çünkü peygamber ashabı ve selef-i salihin amellerde yani namazda, Kur'an okumada, onu düşünüp dinlemede ve bunun hezinde salih, sahih zevkler buluyorlardı. Aleykümselam. Sonrakilerin zevki Allah'ın koruduğu kişilerin dışında şarkı dinlemede, defte, buluşmalarda, güzel kadınlar tarafından söylenen coşturucu şarkılarda, dans ve oynamada gürültü çıkarıp, seste yükseltenek nefisten keyfi arzularına aykırı olan ve Allah'ın sevip hoşluğu dolu kulluğu kesmektedir. Kovulanlarla huşu duyan abidlerin zevki birbirlerinden ne kadar farklı? Allah'ın ikisine de akıl nimeti vermiş olmasına rağmen, Şarkı dinleyerek coşanla Rahmanın sözünü dinleyen Kur'anı dinlediğinde zevk alan ve imamın özünü hisseden nerede? Allah'ın meleklerinin, elçilerinin ve sadık kullarının yanında Kur'an dinleyenle şarkı dinleyen Kur'an zevkiyle şarkının zevki aynı olur mu? Şarkı dinleyenler, şefhanî nefislerinin köleleridir. Onlar dinlemeyi, nefsinde ev aldığı şeyi aramak ve onun geçersiz payına kavuşmak için yaparlar. İki farklı dinleyeni ve iki zevki birbirinden ayıramayan kişi, Rabbinden ihlasla ölü kalbinin diriltmesinin kendisine cahilliğinin karanlığında ışık saçacak bir nur vermesini, hak ile batılı birbirinden ayıracak bir ayrıcı nasip etmesini istesin. Şarkı ve müziğin haram olduğu konusunda yazılan kitaplar. Yasak olan şarkı, çarkı ve müzik aletlerinin haram olduğunu bildiren ehli yani sünnet ve cemaat alimlerine göre öğrenmek için geniş bilgi isteyenler aşağıdaki kitap ve kaynaklara bakabilir. Bunların hepsi Allah'a hand olsun basılmış durumdadır. Yazma halinde olan birçok kitap daha vardır. Bu da kitapların isimlerini vermiş arkadaşlar. Şarkı ve müzik hakkında sözün özü. Aleykümselam hakikat. Hoş geldin. Evet. Artık son sayfa. Bundan sonra da Ebu Nisa meal okuyacak. O da hazırlanıyor şimdi. Bir. Şarkı din iki çeşittir. mübah olan şarkı, haram olan şarkı. İki, mübah olan şarkı şunlardır: def dışında müzik aleti olmaksızın, sadece sesi yükseltmek ve uzatmaktır. Defte de kadınlar için caizdir Şarkı bayram günlerinde, düğünde, bir yolculuktan döndüğünde ve benzeri olur. Ancak İslam dışına çıkılmaması gerekir. Üç, haram olan şarkı çalgı türlerinden, çalgı türlerinden herhangi birini, dini aykırı bir sürü, dinin belirlediği yer ve zamanın dışında olanı. İçine alan her türlü şarkıdır. 4. Müzik aletleriyle birlikte şarkı dinlemek icma ile haramdır. Aleykümselam Cüneyt. 5. Müzik aletini dinlemek icma ile haramdır. 6. Müzik aletlerine sahip olmak her yerde ve her zaman haramdır. 7. Dini ve milli şarkılar, çocuk şarkıları ve doğum günü şarkıları çalgı geçtiğinde, söylendiğinde ve söz dini, dine aykırı olduğunda haramdır. 8. Dini ilahiler. Davul ve dini aykırı sözler eşliğinde söylendiğinde haramdır. Dokuz, müzik aletlerinin ticaretini yapmak bütün çeşitleri haramdır. On, müzikle uğraşmak ve onu kazanç ve zilesi yapmak haramdır. On bir, şarkı aletleri ve kasetlerinin satılması için dükkanlar kiraya vermek haramdır. On iki, erkek ve kadın şarkıcılarını kiralamak onlara para vermek haramdır. Evet, son kelam. Müslüman kardeşim, Allah seni... Çalgı ve müzik aletlerinin şerrinden, bütün günahlardan korusun, seni iyilerden ve kurtulanlardan kılsın. Bütün türlüyle şarkı ve müziğin yüce dindeki hükmünü anlayan, bu ciddi meselenin din imamlarına göre haram olduğunda icma edilen bir hüküm bulunduğunu gören, Rabbi ile görüşmeyi uman, dürüst Müslümanın bunlardan uzak durması, Bunlarla ilgisi olan kişi ve terk etmesi ve bu konuda ihmalkarlık yapmaması gerekir. O bizi tam tanımaz ya. İki kere merhaba. Bunu öğrendiğinde Allah seni korusun, Yüce Allah'ın Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın emrine sarılmaktan başka çaren kalmayacak. Tamam tamam Cüneyt. Bu günaha Allah koyulsun düşmüşsen. Hemen Yüce Allah'a tevbe et. Çünkü Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. O tevbeyi kabul eden ve merhamet edendir. Böyle değilsen ey Allah'ın kulu. Halinden dolayı Allah'a hamd et. Çünkü sen inşallah sırat-ı müstakimdesin. Değerli Peygamberinin ve onun ashabının yolundasın. Yüce Allah'tan Hakk'a sebat ve onunla başarılı olmayı dile. Bu büyük günaha düşen Müslüman kardeşlerine nasihat et. Onlara bu ciddi mesele hakkında Yüce Allah'ın hükmünü açıkla. Bir deliller açık seçiktir. Artık sana hikmetle tebliğ etmekten ve en güzel bir şekilde nasihat ve mücadele etmekten başka bir şey kalmadı. Dilinle beceremezsen ki bu konuda dinen mazursun, bu Risale'yi okuduğumuz CD'yi çek, ona ver. Bu ay işlediğini gördüğün kimseye bu CD'yi hediye et. Belki Yüce Allah seni bir Müslüman'ı cehennemden kurtarma vesilesi yapar. Bu Allah için imkansız değildir. Bunda sana büyük bir ecir vardır. Müslüman kardeşim, hayrı gösterme konusunda Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hatırla. Hayrı gösteren kimseye onu işleyene verilen sevabın aynısı vardır. Son olarak sizlere diyoruz ki, Allah'ı ve elçisini seven, haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Yüce Allah şöyle buyurdu. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inan inan hakka saygı duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Allah'ım tebliğ ettik mi? Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Aşin Yüce Rabbi, Yüce Allah'tan bize sevdiğini ve razı olduğunu nasip etmesini, bizi sözü dinleyip en güzeline tabi olanlardan kılmasını, kendisine kavuşuncaya kadar bizi hakta sabit kılmasını, amelimizi sırf kendi rızası için yapmasını, onu bizim aleyhimize değil lehimize delil yapmasını, bize hakkı olarak, hakkı hak olarak göstermesini, ona uymayı nasip etmesini, batılı batılı olarak göstermesini ve ondan uzak durmayı nasip etmesini diliyorum. Allah yol gösterici, müjdeci, aydınlatıcı, peygamberimiz, önderimiz, liderimiz ve örneğimiz Muhammed'e temiz ailesine, şerefli ve uğurlu asabına. Din gününe kadar ona uyan muafid ve mücahitlere salat ve selam Allah'ım amin kabul et. Allah'ım bu kitabı yazan, okuyan, dinleyen, yayınlayan için faydalı kıl. Allah hepinizden razı olsun.